Dolaşıyordu. Gittiği konferanslarda siyasete girmesiyle ilgili sorularla karşılaşıyor, kesin bir dille reddediyordu. Çünkü daha evvel demişler ki, işte Tahir Hoca böyle sert konuşuyor, celalli konuşuyor, şöhreti seviyor, sağa solu geziyor, siyasete intikal edecek. Meclise girecek, onun için propaganda yapıyor falan demişler. Babam da bunu duyunca bir vazında demiş ki, Sema'daki yıldızlar adedince Allah'a yemin ederim ki siyasete girmeyecek. Sordular. Hocam sizin Konya milletvekili olacağınızı duyuyoruz biz. Ne derece doğru. Çocuklar benim milletvekili olmama imkan yoktur. 10-15 gün geçti. Bir baktık Mahmut Sami Ramazanoğlu'ndan İstanbul'dan Efendimiz'den hocama bir mektup gelmiş. ''Siz mahakkak bu milletvekiline evet diyeceksiniz.'' Diye. Öyle olunca hocam mektubu yaptı, başına koydu. De madem efendim istiyor, peki gitti. Efendisinden gelen mektup, elini kolunu bağlıyor, intihar olarak nitelendirdiği siyasete girmek zorunda kalıyor ve 1977'de Milli Selamet Partisi'nden Konya milletvekili adayı oluyordu. Tabi babam e, meselenin fıkhi yönünde biliyor, o yemininin kefaretini verdi ve de siyasete girdi. Ama hep böyle demiştir. Hatta kendisini siyasete zorlayanlar huzurunda bile bunu söylemiş. Zamanın e, lideri, partinin lideri kendisiyle o günlerde e, koalisyon ortağıda olurdu olurdu. İşte bakanlık ister misiniz gibi filan falan konuşmalar yapılırken, babamla istişarelerinde, hatırından geçemeyeceğim bir kişinin önünde beni dize getirdiniz. Ben bakanlık filan istemiyorum. Yalnız bu manaya saygılı olun. Başkası bir, beklentim yok. bir yıl önce edilen yeminin ardından şartlar onu cami kürsüsünden Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne taşıyordu. Onun yokluğunda yine mahzundu Konya. Hocalarının kendilerini temsil etmesi güzeldi. Ama bu temsil onları vaizlerin sultanından ayırıyordu. Meclis kürsüsü nice vekiller bulabilirdi belki ama... ...gönüllerin kürsüsü... ...boş kalacaktı. 20 yıl önce... ...bir sürgün almıştı ellerinden onu... ...şimdi ise... ...siyaset. Onun neden siyasete girdiğini... ...bir türlü anlayamıyordu kimse. Çünkü... ...bilmiyorlardı... ...Efendisinden gelen Demri. Bilmiyorlardı ki... ...Konyasından, Kürsiden... ...Cemaatinden uzak kalması... Tahir hocalarını üzüyor, üzüntüsünü dönemin Adalet Partisi milletvekili Osman Demirci hocayla paylaşıyor. ''Hocam, buralar bizim yerimiz değilmiş. Ben Kapı Camii'nde 5000 bin kişiye hitap ediyordum. Orada hizmetim daha önemliydi. Burada herkes konuşuyor, dinliyoruz. Grup adına parmak kaldırıyoruz. Atıl, yaptığımız hiçbir şey yok.'' diyordu. O her şeyi inandığına göre yaşamak, her kararını inançlarına göre vermek istiyordu ama siyasetin bambaşka bir sistemi vardı. O bulunduğu her durumu inandıklarına göre değerlendiriyordu. O vazları olmadan yapamazdı mesela. tebliydi hayat gayesi. Hayat gayesi, milletvekilliği döneminde de konferanslarla devam ediyor, yine birçok konuşması dikkat çekiyor, rejim için tehlike sayılıyor, ifadeleri sert bulunuyor, ceza alması için nedenler aranıyordu. Ve aranan fırsat için dönemin şartları uygun zemini oluşturuyordu. Türkiye, siyasi kutuplaşmanın yaşandığı yılların rüzgarında savrulurken, Konya'da sonucu amacını aşan, Kudüs'ü kurtarma mitingi düzenleniyordu. Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi, Necmettin Erbakan ve diğer Milli Selamet Partisi milletvekillerinin de yer aldığı ve rejime karşı ayaklanma olarak nitelendirilen bu mitinge, öfke, bardağı taşıran son damla ifadesiyle kayıtlara geçiyor, 12 Eylül 1980 darbesine sebep gösteriliyordu. Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azalmaya, azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerini kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır darbenin ardından tutuklanıyor ve Mamak mahkemelerinde yargılanıyordu. Sayın Savunculuk Makamı iddianamede benim için iki suç ikramında bulunmuşlar. Biri 164'ten Burdurda yaptığım bir selamlama konuşması, diğeri ise Genel İdare Kurulu üyesi oluşumlar. Burdur'da yapmış olduğum 5 dakikalık selamlama konuşmasında Laikliğe aykırı ve milli bütünlüğümüze ters düşen veya dini istismar edici en ufak cümle olmamıştır. Bana ait olduğu iddia edilen band katliyetle evetki ifadem de kabul etmedim. Müteahhsiz kişilerin verdiği rapora göre de bandtan herhangi bir cümle alınması mümkün olmamıştır. Hafif bir sesten ibarettir. Herhangi bir cümlenin tespiti mümkün olmamıştır. Bu bakımdan. 163'e 4 ile suçlanmam mümkün değil, onu kabul etmiyorum. Bak. İkincisi, genel idare kurulu oluşum bakımından 163'e 4 ile suçlanıyorum. Hacizatında büyük kongrede gıyaben seçildiğim bu vazifede mazeretlerim gereği bulunamadım. Yani toplantılara devam mümkün olmadı ve elinizde bulunan karar defterinde tek imzam da yoktur. Şunu ifadede fayda mülahaza ediyorum efendim, 30 sene devletin muhtelif kademelerinde memuriyette bulundum ve bu millete konuşma yapan bir hatibim. Hiçbir konuşmamdan dolayı mahkemeye sevk edilmedim, tevkif edilmedim, nazarete alınmadım, laikliğe aykırı, ahlaka münafi, milli menfaatlere ters düşen bir konuşmayı da kapiyetle yapmadım. Son olarak Konuşmaların meclis sabıtlarında da bakıldığı zaman görülecek ki, istihdaf ettiği şey milli birliktir, sevgi ve kardeşliktir. Taksiyse anarşinin bastırılması ile milli seviyemizin ahlaki bakımdan yükseltilmesidir. Böyle olunca şahsıma isnat edilen suç katiyetle varit değildir, uluslarak yakın reddediyorum. Bununla beraber avukat arkadaşlarımın yaptığı müdafahalara aynen katılıyorum. Beratımda felaket ediyorum. Mahkemenin ardından sağ ve sol görüşlü birçok milletvekili gibi Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi için de mamak cezaevi günleri başlıyordu. Cezaevi günleri de hayatı gibiydi. Selamet Koğuşu, onun için bir medrese-i yusufiye oluyor, birçok siyasi tutukluya orada da dersler veriyordu. O Erenköy'ün havasını biz, Erenköy'e giderek elde edemedik. O imkanımız olmadı ama nerede aldık biliyor musunuz? Cezayir'i. 80 İhtilalinden sonra hocamız da tutukluydu, bendeniz de tutukluydum. Hocamızla beraberdik. Hocamız daha uzun süre kaldı. Ben 9 da falan tahliye edildim ama bu 9 aylık süre içerisinde hocamızdan çok şey öğrendik. 12 Eylül sonrası Ankara'da Kirazlıdere Dil ve İstihbarat Okulu diye bilinen Kirazlıdere Gözetim ve Tutuk Evinde de bir süre misafir edildik. 12 Eylül rejiminin misafirleri, zorunlu misafirleri olarak. Tabi o dönem sohbetlerimiz konuşmalarımız daha da ileriye gitti. Ee, Lütfü Doğan Hoca, benim çok sevgi ve saygı duyduğum bir büyük din alimidir. Tahir Hoca e, ve çok sayıda arkadaşlarımız bizim e, az bile bildiğimiz alanlarda e, hadis-i ilmiyle ilgili olarak, başka konularla ilgili olarak merakımızı çeken konularda sabırla rahammülle anlatmaya çalışırlardı. Bazen sohbet konuşmalar e, Espiri düzeyine vardı olurdu ama daha çok tabi onların ilminden istifade etmeye çalışırdık. Ben Tahir şey bu vesileyle tanıdım. Hakil e, bir insan, kamil bir insan, e, müeddep bir insan, mütedeyim bir insan olarak tanıdım. Ve sevgime saygılıydım. Ben hukuk fakültesinde okuyordum. Maddi imkanlarım yoktu. Babamdan sadece yetim maaş alıyordum 70 lira kadar. Burs almaya ihtiyacım vardı. O tarihlerde o da rahmetli oldu Faruk Sükan Bey, İçişleri Bakanı'ydı. Siyasal bilgilerden farklı olarak hukuk fakültesi öğrencilerine de burs vereceğini ifade etmiş. Ve hoca efendiden böyle tanıdığınız, bildiğiniz, ahlaklı, düzgün çocuklar varsa onlara burs vereyim demiş. Bana bunu Ankara'da söylediler. Ve hoca efendi benim ismimi de rahmetli Faruk Sükan'a vererek benim iki yıl burs almamı temin etmişti. Amacım kaymakam olmaktır. Daha sonra bu fikri...